Merhaba, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yani WWF'in yayınladığı 2011 raporunda Güneydoğu Asya'nın en büyük nehirlerinden Mekong'un etrafında 129 yeni tür bulunduğu açıklandı. WWF'in Vietnam sorumlusu Nick Cox, Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam'ı dolaşarak denize dökülen Mekong nehrinde yeni türlerin keşfedilmesini iyi haber olarak karşıladıklarını söyledi. Ancak günümüzde türlerin neslinin korunmasının çok zor olduğunu belirten Cox son 40 yılda Mekong Nehri çevresindeki ormanların %30'unun yok olduğuna dikkat çekti. Bulunan 129 tür arasında kuş gibi cıvıldayan kurbağa, Beelzebub ismi verilen silindir burunlu yarasa, gözünün yarısı siyah, yarısı beyaz olan başka bir tür kurbağa, 5 amip ve 21 sürüngen türü bulunuyor. Kuyruklu piton gibi nesli tehlike altında olan birçok tür de bunların arasında yer alıyor. Elazığ'da yapılan bir araştırmada tezgahta satışa sunulan balıkların %83'ünün biriktirdiği ağır metaller nedeniyle yemeğe uygun olmadığı belirlendi. Tezgahta satılan alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarında kadmiyum, kurşun, bakır, çinko ve demir gibi bazı ağır metallerin miktarını inceleyen akademisyenler korkutucu sonuçları elde etti. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Osman İrfan İlhak, Türk Gıda Kodeksine göre uygun olarak 1 kilogram kas dokusunda en fazla binde 5 olabileceği belirtilen kadmiyumun alabalık dışındaki tüm balıklarda yüksek oranda çıktığını kaydetti. Kadmiyum miktarı bazı sazan balıklarında binde 25 yani 5 katı, çuprada ise ortalama binde 13, levrekte ortalama binde 11 olarak belirlendi. İlhak 0.3 mg'ı aşmaması gereken kurşun oranında bazı örneklerde 1.18 mg'a yani neredeyse 4 katı Fazla olduğunu söyleyerek şöyle diyor. Örnek olarak alınan 60 balık tekil olarak değerlendirildiğinde balıkların sayı olarak 50'si oran olarak ise %83'ün insanın yemesine uygun olmadığını belirtti. Suyun ağır metallerin birikimine en uygun alan olduğunu belirten ilhak, Bu canlıların insanlar tarafından tüketilmesiyle uzun vadede bu ağır metallerin böbrek, beyin, karaciğer gibi organlarda ve merkezini sinir sisteminde hasarda verebileceği üreme fonksiyonlarında da bozukluğa kadar pek çok sağlık problemine yol açabileceğini sözlerine ekledi. Buday Derneği'nin ekolojik pazarlar projesinin ikinci halkası olan Kartal %100 ekolojik pazar 20 Aralık'ta 3. yaşını dolduruyor. 3. yaşını dolduran Kartal %100 ekolojik pazarının yaş günü kutlaması ise 23 Aralık pazar günü gerçekleşecek. Doğum günü kutlamasında pazar alanındaki etkinlik çadırında saat 11'den itibaren... Mısır patlatarak, kestane pişirerek, çeşitli performanslar, çocuklara özel etkinlikler ve tezgahta yapılacak indirimlerle Üçüncü yaş coşkusunu pazara gelen misafirlerle birlikte kutlanacak. Kartal %100 ekolojik pazarının müdavimi, efsane müzisyen Moğolların bas gitaristi Taner Öngür ve grubu yani Taner Öngür Avam Avam'da kutlamada bir konser vererek coşkuya coşku katacak. Buğday Derneği ve Kartal Belediyesi'nce 20 Aralık 2009 tarihinde açılan İstanbul'un ikinci ekolojik pazarı Kartal %100 ekolojik pazarı Kartal halkına ve komşu ilçelere 3 yıldır hizmet vermeyi sürdürüyor nice yıllara. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin 2015'teki yıllık toplantısı Türebin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Bu gelişmeyi duyuran ve bir süredir bu toplantının Türkiye'de yapılması için çaba harcayan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, rüzgar enerjisi sektörünün ülkemize gelişse açısından önem arz ettiğini söylüyor veya 2015'in Türkiye'de olması. Ve bu emeğe de ve bu desteğe de kendileri karşılık vermeye çalışacaklar. Marmara denizinde balıkçıların kabusu haline gelen Lez bazı bölgelerde iki yıl aradan sonra yeniden görülmeye başlandı. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi ve Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalaral yaptığı açıklamada balıkçıların çeşitli isimlerle adlandırdığı avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jelimsi tabakanın 2009 ve öncesinde Marmara'da yoğun olarak görüldüğünü söyledi. Ağların gözeneklerini kapatması nedeniyle denizden çekilemediğini bu durumunda balıkçılığı olumsuz etkilediğini dile getiriyor Dalaral. İki yıl aradan sonra yeniden denizde jel tabakasının görülmesi ise balıkçıların mollerini bozuyor. Bandırma bölgesinde kurulu Çakılköy ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Korkmaz ise bu lezin yani Kaykay'ın Yalova'nın Armutlu ve Çınarcık arasındaki bölgede Esenköy açıklarında görülmeye başladığını bildirildi. Yalova Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak ise Lez adını verdikleri jelimsi maddenin sanayi ve özellikle de kimyasal atıkların sonucunda ortaya çıktığını iddia etti. Giresun Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi'nde yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi göre halkının tepkisini çekmeye devam ediyor. Çavuşlu platformu sözcüsü Ali Dursun. Çöp tesisi için seçilmiş olan yerin toplum sağlığına zararlı olduğunu ve bu durumu mahkeme tarafından durdurma kararı çıktığını söyledi. Ee, Dursun kurulacak tesisin içme suyu kaynaklarını kirleteceğini, görüntü ve koku kirliliğine sebep olacağını söylüyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.